Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmihaletlalegültv.com.tr adresine göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmail A. lüyesi üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adresen bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Aynı zamanda ilmihal.com.tr adresinden ya da lalegültv'nin yine sitesinden Tekraren programlarımızı deneyebilirsiniz. Hem soru cevap şeklinde hem de bir bütün olarak buradan takip edebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok şükür Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Rabbim ben, iyilikler versin inşallah. Cümlemize Rabbim daha iyi günler nasip etsin inşallah. Allah, inşallah. Allah razı olsun hocam. İlk sorumuz hocam, cenaze namazına geç kaldığımızda nasıl hareket etmeliyiz? Bazıları hemen uymayın, imamın bir daha tekbir almasını bekleyin diyor. Bu durumda alamadığımız tekbirleri ne zaman almalıyız? Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâh ve's-salâtü ve selâmü alâ Rasûlillâh. Vesallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem ve bâdu. E, cenaze namazı farz-ı kifai olan bir namazdır malumunuz. E, ve bu namazı bir grup Müslüman kıldığı zaman diğer Müslümanlardan bu sorumluluk düşecektir ve bu cenaze namazı normal bildiğimiz namaz mahiyetinde de kılınmakta ee, tekbirler vardır ve bu tekbirlerin her biri bir rekat kabilindendir. Hmm. Nasıl ki bir namazın rekatı eksik olduğu zaman o namaz sahih olmazsa cenaze namazında da bir tekbirin eksik olması cenaze namazının sahih olmamasını gerektirir. Hmm. Şimdi kardeşimizin sualinde namaza geç kalındığında diyor. Ama tabii bunu biraz altını doldurmak gerekir. Geç kalmaktan kastedilen ne? Ee, örneğin camiye gittiniz, işte baktınız ki cenaze namazı kılınıyor. İmam efendi tekbir almış ve o tekbir almayı da siz duymadınız. Yani bunu iki şekilde düşünebiliriz. Camiye girdiniz, avluya girdiniz. İmam efendi tekbir aldı, onu duydunuz ama safa gidene kadar bir zaman geçti. Bir bu şekilde geç kalmaktan bahsedilebilir. Veyahut da geldiğinizde namaza durulmuş, siz bilmiyorsunuz. Bir de bu şekilde bundan bahsedebiliriz. Eğer mesele birinci şık gibi ise, yani imam efendinin tekbir alıp da cenaze namazına girildiği duydunuz ama bulunduğunuz yer itibarıyla namaz kılmaya uygun değil. Siz safa ulaşmaya çalışıyorsunuz. Bu bir geç kalmak değildir namaza gider yani bulunduğunuz yerden uygun bir yere geldiğiniz zaman tekbir alır namaza girersiniz ve imam efendiyle devam edersiniz. Ancak namaza girildiğini duymadınız. Geldiğinizde baktınız ki cemaat namazda yani cenaze namazını kılıyorlar. Bu durumda ne yapılmalıdır? Bu konu Hanefi fıkında tartışmalı olan bir mesele şöyle ki Zahir rivayet kitaplarında İmam Muhammed rahimullah bunu dillendiriyor kitab-ül asıl'da. Daha sonradan gelen müteahhir ulema meseleyi biraz daha açıyor. Bu kişi gelir gelmez namaza dursun mu yoksa imamın bir daha tekbir almasını beklesin mi? Hmm. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimullah, bir de i̇mam Ebu Yusuf rahimullah, İmam Muhammed rahimullah olsa gerek Allahu Alem tarifeyn diye ifade ediyoruz. Ee, bu iki imama göre e, bu kişi geldiğinde hemen namaza durmamalı, beklemeli. İmamın bir daha e, tekbir almasına kadar bekleyecek namaz dışında. Bir daha tekbir aldığında o tekbirle beraber namaza girerler. Ve imam efendiyle beraber namazı devam ettirdiğinde, selam verdiğinde kaç tane geçikmişse tekbirleri cenaze bulunduğu yerden kaldırılmadan onları tekrar ederler. Bu şekilde bir hükümden bahsedilir. Ancak İmam-ı Bu Yusuf Rahimullah böyle demiyor. Gelir gelmez verip ki namaza durulmuş olsa bile tekbir alır, namaza durur. Daha sonradan İmam Efendi ile beraber tekbirlere devam eder. İmam Efendi selam verdiğinde eğer kaçırdığı tekbirler varsa, yapamadıkları varsa onları cenaze yerden kaldırılmadan tamam eder. Tabi bunu zahir rivayet kitapları beyan ediyor ama gerekçesinden bahsedilmiyor. Ee, mütallam kadarıyla yani mütalaah ettiğim kadarıyla muhit e, muhitil burhani olsa gerek bu konuyu biraz daha detaylandırıyor. Bu görüş farklılığındaki bakış nereden kaynaklı? Aslında mesele şu tekbir namazın rekatı kabilindendir cenaze namazında. E, dolayısıyla bir insan Ebu Hanife Rahimullah'a göre baktığımız zaman geldiğinde eğer İmam Efendi namaza durmuş ise yani cemaat namazın içindeyse bu durumda sizin tekbir almanız bir rekat kılmanız olacaktır. Daha namaza girmeden bir rekat kılmış olarak kabul et diyor. Dolayısıyla burada imam ile beraber namaza girmesi gerektiğinden dolayı mecburen imamın tekbir almasını beklemesi gerekir. Aksi takdirde e, namaza girmeden bir rekatı kılmış olarak kabul edilecektir. Ancak İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah meseleye öyle bakmıyor. Diyor ki iftida tekbiri evet cenaze namazında yoktur. Cenaze namazında normal rekat tekbirleri vardır ama bu tekbirlerin birincisi aynı zamanda iftidah tekbiri kabilindendir. Yani tekbirin iki tarafı vardır. Bir iftidah tekbiri, namaza giriş tekbiri bir de rekat olma haysiyeti vardır. Dolayısıyla gelen bir kimse e, geldiğinde cemaat namazda olduğunu müşahede etse bile... Bu kişi tekbir alır ama alacağı bu tekbir aslında rekat tekbiri olarak değil. Hmm. İftidat tekbiri tarafı ağır basarak namaza girmiş olur. Ama aynı zamanda da bu rekat tekbir olacaktır. Ve daha sonradan İmam Efendi ile beraber devam ederken namazlarına selam verdiğinde geriye kalan rekat eksiği varsa onu tamamlar. Bunu mesela şöyle örneklendirelim. E, geldiniz namaza. Birinci tekbir alınmış. Hı hı. Bunu görmediniz, müşahede etmediniz. E, bu durumda bu Hanife Rahimullah'a göre bekleyeceksiniz. İmam Efendi bir daha tekbir alacak. Aldığı zaman siz onunla beraber tekbir alıyorsunuz. Bu cemaatin ikinci tekbiri, oysa sizin birinci, birinci tekbiriniz, tekbiriniz oluyor. Bir daha tekbir alıyor. Bu cemaatin e, üçüncü tekbiri, sizin ikinci tekbiriniz. Bir daha tekbir aldığında bu sizin için üçüncü cemaat için son tekbir evet. olacak. Ve selam evet. verdiğinde siz bir daha tekbir alarak dördüncü tamamlayacaksınız. Biz o arada peki ilk tekbir aldığımızda Subhane Kerim başlayacağız yoksa Tabii Yunan bu kıraat itibariyle sizin tekbiriniz hangi ise ona devam edeceksiniz. Onlar ettirir. salibarik okurken bir Subhane Kerim okuyacaksınız. Tamam. Bu, bu şekilde bakılıyor. İmam Ebu Yusuf Rahimullah ise diyor ki yok geldiğin zaman baktığın namazdalar hemen tekbiri alırsın. Subhaneke'yi okursun. Hı hı. Ondan sonra imamla beraber ikinci tekbir alırsın ve dolayısıyla sen mesbuk olmazsın yani rekat kaybın olmayacaktır. Hı. Ve bu şekilde sonuna kadar imamla beraber tekbirleri aldığında onun da dördüncü tekbiri sizin de dördüncü tekbiriniz olacağından dolayı beraberce namazdan çıkabilirsiniz. Bizim uygulamaya baktığımız zaman bulunduğumuz coğrafyada ki kitaplarımızın tercihi de bu yönde ve insanların daha fazla algılayabilmesi, daha kolay bir şekilde yapabilmesi İmam-ı Ebu Yusuf'un görüşü fetva olarak tercih edilmiştir. Evet. Tabi bunu bir malumat olarak söyledim. Muhtemeldir ki bu soruyu soran kimseye bu şekilde bir farklılık ifade edilmiştir ki bunu böyle dillendiriyor. Evet. O yüzden ama avamdan biri sorsaydı bunu hiçbir şekilde tafsilata girmeden geldiğime namaza gir, sonra kaçırdığın rekatları, cenaze oradan kalkmadan devam et hı hı. Ama meselenin altyapısına baktığımız zaman bu konu mezhep imamlarımız açısından tartışmalı bir konu olmakla beraber tercih edilen görüş bahsettiğimiz gibi gelir gelmez beklemeden tekbir alırsınız. İmam-ı Rahimullah'ın dediği üzere ve bu şekilde imamla beraber namazınızı devam edersiniz. Evet hocam. Bir başka sorumuza da e, hocam bizim çalıştığımız iş yeri büyük bir binanın bodrum katı. Bu sebeple bazen atık sular çalıştığımız yerin zeminini kirletebiliyor. Namaz kılmak için üzerinde bir kişi namaz kılacak bir tahtamız var. E, namazı onun üzerinde kılıyoruz. Geçen de iş yerimize bir zat geldi. Namaz kılmak için bir yer sorunca biz de o tahtamızı çıkardık ve o zamanda da yerde ıslaklık vardı. Bunun ne olduğunu sorduğunda biz atık su taşması oldu diye söyledik. Bunun üzerine bu tahtada namaz kılmanın doğru olmayacağını söyledi. Biz ise tahtanın üst tarafının temiz olduğunu söylememize rağmen yine de doğru olmadığını söyledi. Bu konuda bilgi verebilir misiniz? Namaz ibadetinin belli şartları vardır ee, ki çocukluk dönemimizde 32 farz bize ezberletilirken işte 12'sinin namazda olduğu, evet. bu 12'de namazda olan farzların ise altısı içi ve altısı dışı Hı -hı. şeklinde bir ayrım vardır. Yani içindekiler aslında rükundur, dışındakiler ise şarttır. Hı -hı. Şartlı olarak baktığımız zaman da işte hadesten taharet dediğimiz Hı -hı. abdestsizlik ve cunutluluktan temiz olmak, bir de necasetten Hı -hı. taharet yani namaz kılan kimsenin temiz olması, maddi pislikten arındır, arınmış olması. Peki bu necaset nerelerden temiz olacaktır? Bir, namaz kılan kişinin musallinin bedeninde olmayacak. Hı hı. iki namaz kılan kişinin elbisesinde olmayacak. Üç, namaz kılan kimsenin namaz kılmış olduğu mekanda olmayacaktır. Hı. Şimdi sual eden kardeşimizin ifadesi şu, atık sudan kastettiği kastetti Allahu Alem lahm sularıdır. Hı. Yani necis olan sulardır ee, ki bunların bulunmuş olduğu bir yerde elbette namaz sahih olmaz. Çünkü e, necasetten taharet meselesinde şart yerine gelmemiştir. Evet. Ama üzerinde bir tahtamız var, onu seriyoruz diyor ve onun üzerinde namaz hmm. kılıyoruz. Bu şu demektir, alt taraf pis ama üst taraf, taraf temizdir. temizdir. Burada tabii mesele önce şu şekilde e, bir e, tafsil etmemiz gerekir. Kılmış olduğumuz nesnenin alt tarafının bizatihi pis olması ayrı bir şey. Zeminin pis olup da pis olan bir zemin üzerine bir şey serip temiz olan bir şeyin üzerine namaz kılmamız ayrı bir şeydir. Hmm. E, niçin bunu ayırıyoruz? Çünkü seccade kullanmamızdaki gaye de aslında budur. Yani alt taraf evet. e, namaza mani bir necaset varsa sermiş olduğumuz seccade onun Allah ar aramızda bir hâil bir perde koymuş oluyoruz. Hmm. Ve biz temiz bir mekan üzerinde namaz kılıyoruz. Evet. Ama seccademizin ne üst tarafında ne alt tarafında bir necaset yok. Belki onun temas etmiş olduğu zeminde pislik var. Peki o pislik oraya sirayet eder mi? Elbette kurudan kuruya necaset sirayet etmeyeceği için yani diyelim ki burası daha önceden bir necaset bulaşmış ama kuru bir zemin. Üzerine bir bezimizi sardık ve serdik veya bir tahta koyduk ve üzerine namaz kılıyoruz. Alt zemin pis olsa da sermiş olduğumuz veya koymuş olduğumuz o engelin herhangi bir tarafı pis değildir. Dolayısıyla onun üzerine namaz kılmamızda herhangi bir mani söz konusu değil. Bunu ayıralım. Ama şöyle olsa koymuş olduğumuz şeyin altının bizatihi kendisi pis olsa. Yani bir seccade düşünelim ki seccadenin alt tarafı pis yani neciz, ama üst tarafı temiz. Zeminden bahsetmiyorum. Seccadenin bizatihi kendisinden bahsediyorum. Bu durumda kitaplarımız şöyle bir ayrıma gidiyor. Bu şey tek bir kumaş hükmünde midir seccade? Yoksa iki ayrı bir kumaş mıdır? İşte astarı pis olan bir kumaş üzerinde namaz kılmaktan bahsedilir. Bizim ibadet bölümlerinde kitaplarımızda. Hmm. İşte eğer o astar kumaşa iki taraftan bitişmiş ise o durumda kıldığı mahalde bir necaset var kabul edilerek bu namaz sahih olmayacak. Ama o astar kumaşa iki taraftan bitişmemişse yani ayrı bir Bölüm ise o zaman kıldığı şeyde bir necaset yok. Alt zeminde necaset olacağı için bunda bir sıkıntı söz konusu olmayacak. Evet. Peki aynı olayı tahta için düşünsek. Bu namaz tahtaları özellikle kullanılıyor. Bu durumda tahtanın alt tarafı yani zemin demiyorum. Tahtanın bizatihi altı. Pissek ki sıvı bir necasetin akması evet. oraya bulaşma ihtimali var. Ama üst tarafı ise temizdir. Oraya kadar çıkmıyor. Hı hı. Böyle bir durumda namaz olur mu olmaz mı? E, Mecmul-i Enhur sahibi yani e, müteka kitabının şer, şeyi, e, damat diye e, maruf olan bu kitapta bu konu ele alınıyor. Ve şöyle bir e, ifade var. E, diyor ki o tahtanın kalınlılığı Ortadan biçilmeye müsait midir, değil midir? Hmm. Eğer ortadan biçilmeye müsaitse, bu şu demektir, kalınsa Kalın. yani bu takdirde alt tarafın necaseti size zarar vermeyecektir. Çünkü mekanınız temiz olarak bakılır. Hmm. Ama çok ince bir tahta, işte plak tarzında olursa bu sefer sanki e, necis olan bir bezin üzerinde namaz evet. kılıyormuşsunuz gibi değerlendirilerek bunun caiz olmayacağı ifade edilir. Tabii bunu kişi kendisi karaat getirecektir. Yani bununla müktele olan bir kimse. Yani bu bahsettiğim işte üzerine basmış olduğum bu tahta e, ince değildir, kalındır. Biçilmeye müsaitdir. Yani iki ayrı namazgah olmaya müsaittir. E, kesilmek suretiyle. O zaman oradaki alt taraftaki pisliğin üst tarafa silayetinden bahsedemeyiz. Ama çok ince bir şey ise o zaman bir kumaş gibi, bir seccade gibi ama bir tarafı necislenmiş, bir tarafı kanlanmış bir seccade gibi düşüneceğiz. Bu takdirde onun üzerinde namaz kılmamız elbette problem olarak karşımıza gelir. Yani muhtemeldir ki e, gelmiş olan o hani dedi ya bir arkadaşımız geldi namaz kılacak, hı hı. burada bir sıkıntıdan bahsetti. E, buna dair bir malumat sahibidir, buna dair bir şeyler duymuştur. Bununla alakalı bir ifadede bulundu ama bu, eğer kıldıkları o tahta kalın bir tahta ise veya ayaklı bir tahta ise ki hı hı. namazgâhlar yani namaz için yapılmış olan tahtlar genelde Ayak böyle koymuyor. olur da herhangi bir sıkıntı olmayacaktır inşallah. Bazen hocam Eyüp Sultan'a e, camisine gittiğimiz zaman pazar sabahları mesela top, hani böyle herkes toplanıyor. E, bazen yağmur yağdığı zamanlar falan hani çok kişi geldiği için dışarıya taşma imkanı da oluyor. E, o anda mesela seccademizi hemen dışarıya seriyoruz. Ayaklarımız da sanıyor. Yağmur suyu da bize geçiyor. Böyle de namaz kıldığımız oluyor. Şimdi Ama oranın şey var. temiz Burası... pis olması ile alakalı. Yani zahir olarak bakıldığı zaman bir yerin pis olduğuna dair bir bilgi söz konusu yoksa asıl olan temiz olmasıdır. Hmm. Yani hani eski dönemde hayvanların dolaşması, onların sokaklara pisletmesi, Toprak olduğundan dolayı yağmur suyuyla bunun karışmasından dolayı Hı. yoldaki çamurlar kıyasa göre necis olması gerekir ama istihsan yapılarak kaçış mümkün olmadığı için umum belva tabiri kullanılarak temiz olduğuyla hüküm veriliyor. Ama günümüzde işte hayvanlar sokaklarda dolaşmıyor. Hayvanlardan kastettiğim beygirler. Evet. Böyle bir pisleme söz konusu da değildir. Belki ufak işte kediydi, köpekti, bu emsal bir hayvanlar vardır ki bunlar da genel itibariyle toprağa bu işlemi yapıyorlar, Hı. betona yapmıyorlar. Ha belki umumu tuvaletlerden çıkıp da dolaşma vardır. Hı. Bunlar hep bir vehmidir yani kesin olan bir şey değil. O yüzden bu bahsettiğimiz hüküm kesin necasetin var olduğunu bildiğimiz yerlerle alakalı. Hı. Ama sizin dediğinizde bir yağmur suyunun ıslanmasıdır ki yağmur suyu zaten necis değildir. Hı dolayısıyla bunda bir sıkıntı, bir sıkıntı olmayacak. Olmaz. Ama eğer buna dair bir şüphemiz varsa işte umumi tuvaletin önündeyiz. Yani orada unuyum. bir yani necasetin olma ihtimali biraz daha zanlı galibimiz noktasında bize ağır bir kanaat veriyorsa bu durumda tabi dikkatli olmakta fayda vardır. Evet hocam. Bir başka sorumuza da hocam. Camide namaz kılarken arka safta durduğumuzdan imamın kim olduğunu bilemeyebiliyoruz. Sorum şu, biz namaz kılarken filan hoca olduğuna kanaat getirerek niyet ediyoruz. Namazdan sonra veya sesi namazda sesinde imamın farklı kişi olduğunu anlıyoruz. Bu bizim namazımıza zarar verir mi? demişler. Şimdiki Hanefi mezhebine göre imamlık yapacak olan bir kimsenin arkasındaki cemaate imam olmaya niyet etmesi şart değildir. Eğer arkasında bayan cemaat yoksa, Bayan cemaat varsa tabii ki onların niyetini alması gerekecek. Ama Farklı bir mezhepten olması da değişir mi hocam? Yani herkes kendi zamına göre meseleye bakacaktır. Tamam. Yani Hanefi olan bir kimse bu bana göre böyledir demeyecek. Bütün Müslümanlara göre böyledir. Hı -hı. Şafi olan kimse bana göredir böyle demeyecek. Bütün Müslümanlara göre böyle diyecek. Dolayısıyla kendi kanaati doğrultusunda yani kendi iltizam etmiş olduğu mezhep açısından baktığımız zaman ki Şafi mezhebinde bu olay biraz daha geniştir zaten. Yani e, imam ve cemaat arasındaki irtibat Hanefi mezhebindeki imamla cemaat arasındaki irtibat gibi değildir. Hmm. Çünkü Hanefi mezhebine göre bir insan imama iktida ettiği zaman kıraatta bulunmaz. Fatiha okumaz. E, i̇mamın kıraatı onun için bir kıraattır. Oysa şafii mezhebine göre herkes münferiden bireysel olarak imam dahi olsa, e, cemaat dahi olsa Fatiha'yı okumak zorundadır. Evet. Dolayısıyla burada imam cemaatin namazını üstlenmiş değildir. Bu sebepten dolayı imam ile cemaat arasında namazda ittihat şartı bile yoktur şafi fıkhına göre. Yani imam efendi nafile namaz kılarken arkasındaki cemaat farza niyet ederek ona uyabilir. Hmm. Şafi fıkhında bu biraz daha geniştir dediğimiz için. Hmm. Ama Hanefi mezhebi böyle değil. Hanefi mezhebinde tam bir <gülüyor> uyum olması gerekir. Çünkü imam sizi temsil ediyor. Ve onun kıraati sizin için bir kıraat olarak kabul edildiği için onun hali... Ya denk olmalı, yani aynı namazı kılmalı veya sizin namazınızdan daha kavi bir namazı kılmalı. Örneğin farzı kılarken siz nafile kılabilirsiniz ona iktidaya. Ama siz başka bir farza, o bir başka farza kılacak olsa bu olmaz. O nafile kılarken sizin ona farz niyetiyle iktidar etmeniz yine olmayacaktır. Dolayısıyla yani Hanefi mezhebi bu konuda daha dardır. Peki böyle baktığımız zaman bununla beraber imamlık yapacak olan bir kimsenin imamlılığa niyet etme şartı yoktur. E, yeter ki arkasındaki cemaat, bayan cemaat olmasın. Örneğin siz e, namaz kılıyorsunuz. Biliyorum ki işte Suat şu anda e, şu namazı kılıyor, farza da durdu. E, ben de arkanızdan geldim, o namaza, iktidar, yani o namaza niyetle size iktida ettim. Bunda herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü imamın imamlık niyeti şart değil. Evet. Ancak cemaatin imama iktida niyeti şarttır. Hmm, Çünkü uygun. orada bir iltizam söz konusudur. Peki bu iktidar niyetinde tayin etse, yani ben işte önümdeki Suat'a iktidar etmeye, Suat'a uymaya niyet ettim dese oysa o Suat değil de Ali Efendi çıksa veya Mehmet Efendi çıksa. Hmm. Bu durumda iktidada tayin etmiş olduğu İmam Efendi namaz kıldıran olmadığı için dolayısıyla olmayan bir kimseye uymuş olacaktır. Hmm. Bu sıkıntıdır, bu namazın sahih olmamasını etkendir. Böyle niyet etmek doğru mu hocam? Onu söyleyeceğim. Heh. Ama şöyle olsa ben önümde hazır olan bir imama uydum. Yani namaz kıldıran kimse kas, kalbimin kastı ona iktida etmektir. Ama kanaat getiriyorum ki o falancıdır veya filancıdır veya işte buranın imamıdır veya sesinden bir, bana bir şeyleri vehmettiriyor. Ama ben o kişinin şahsını iktida etmeye niyet etmiyorum. Ben önümde hazır olan imama iktidar etmeye evet. niyet ediyorum ki genel itibar insanlardaki niyetteki budur. Yani niyet diliyle telaffuz değildir. Niyet kalbin kastetmesidir. Hmm. Siz camiye gittiğiniz zaman mihraptaki imama uyumaya niyet ediyorsunuz. Evet. Bu gayeyle imama uyarsınız ha, ama o mihraptaki imamın kim olduğuna dair belki aklınızda bir takım fikirler oluşabilir. Ama o şahsı muayyene de iktida etmiş olmuyorsunuz. Ha, böyle bir durumda o imamın farklı birinin çıkmasının bir zararı olmayacaktır zarar nerededir? Zarar dediğin gibi, özellikle tayin etmedi. İşte ben Suat'a uydum, Ali Efendi'ye uydum, Mehmet Efendi'ye uydum, Suat Efendi'ye uydum demek. Bunun zıttı çıkarsa bu sıkıntı olacaktır. Hmm. O yüzden bizim mesela ilmahal kaynaklarında işte hazır olan imama tabir kullanıldı. Evet. Yani kimse, gayri muayyen tayin hmm. etmek sizin orada isminin şu veya bu olmasının bir önemi olmayacaktır. Genelde de insanlarımızın kalbindeki kasıt da bu yönde olacağı için dediğimiz gibi o isim farklılığının çıkması özellikle belirtmemişse bir sıkıntı olmayacaktır. Evet hocam. Bir başka sorumuz da hocam. Bizim geçim kaynağımız fındıkçılık. Bizim buralarda şöyle bir adet var. Yıl içinde paraya ihtiyaç duyduğumuzda fındık sezonunda mahsulümüzü sattığımız tüccara giderek mahsul karşılığında borç alıyoruz. Mesela 500 kilo fındık bedeli o günkü değerden borç alıp mahsulü topladığımızda tüccara 500 kilo düşüp geriye kalanın parasını alıyoruz. Bu işlem bizim buralarda çok yaygın. Doğru mudur? Doğru değilse nasıl yapmamız gerekir? Şimdi e, İslam fıkında muamelata dair şöyle bir kuraldan bahsedilir. El-ibretü fi'l-oku dilil-i Akitlerde itibar maksadadır, lafza değil. Hmm. Şimdi burada anlatılan ifadede borç ifadesi kullanılıyor. E, kardeşimizin tabiri o. Oysa meseleye baktığımız zaman aslında bir borç meselesi yok, bir akit meselesi, bir evet. alışveriş meselesi var. Konuyu biraz daha tasvir edelim. E, diyelim ki ben üreticiyim, fındıkçıyım, siz de tüccarsınız örneğimizde. E, ben ama daha henüz mahsulümü üretmedim. Yani mahsulüm tarlada veya daha e, bitmedi yani şu anda daha bayağı bir zaman var. Ama benim paraya ihtiyacım var ve sizde de bir e, hukukum var. Şimdi kardeşimiz diyor ki, tüccara gidiyor, tüccardan borç istiyor. Yani ben sana geliyorum, bana diyorum işte şu kadar lira borç ver diyorum. O kadar lira ise fındıkla sabitliyoruz diyor. Oysa bu bir borç ise ben o borcun rakamsal olarak kaç para aldıysam aynı parayı vermekle evet. mükellefim. Bunun karşılığında başka bir şey verecek olursam bu an itibariyle karşılıklı rıza ile olabilir. Yani öncesinde yapılan bir akitle değil benim size borcum 100 TL. 100 TL vereceğim ama 100 TL yerine işte şu bardağı versem kabul eder misin desem o an itibariyle siz ederseniz problem değil. O zaman o an itibariyle bir akit yapmış oluruz. Ama borcu alırken bunu farklı bir mal ile geri alacağım dediğiniz zaman bu bir borç olmaktan çıkar. Bu bir akit olur. Bir alışveriş evet. şekli olur ki bu takdirde alışverişin ahkamı burada cari midir değil midir buna bakmamız gerekir. Peki misalimizde baktığımızda ben üreticiyim, fındık üreticisiyim veya işte herhangi bir mahsul üreticiyim ve siz bunun tacirisiniz. Ve sizden ben para alıyorum üretmediğim mal karşılığında. Hmm. Ama sabitliyoruz bunu. Bu fıkıh dilinde selem diye tabir ettiğimiz bir satış aktidir aslında. Yani bir üreticinin, bir çiftçinin daha henüz üretmemiş olduğu mahsulü tüccara peşin olarak satmaktır. Evet. Parayı peşin alıyor mahsulü ürettiği zaman onu ona teslim Kesinlikle. edecektir ki selam akdinin şartlarına bakmamız gerekir. Nedir bu? İşte malın muayyen şu tarladan çıkacak şeklinde bir kayıt getirilmemesi ki genelde getirilmez ben işte 2 ton, 3 ton, 5 ton fındık karşılığında senden bu parayı alıyorum. O günkü kur işte fındık fiyatları neyse o şekilde bu tabii sizin de işinize gelir tüccar olarak, benim de işime gelir. Hmm. Sizin işinize gelir, daha mahsul üretilmemiş olduğundan dolayı ucuza alacaksınız. Evet. Benim işime gelir, benim de paraya ihtiyacım var. Çünkü işte traktörüma mazot alacağım, işte işçi tutacağım, gübre atacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bu para bana gelmeyecek olursa bunların hiçbirini yapamayacağım. Mahsul alamayacağım. Bu da ekonomik ekonomiye bir zarar olacaktır. Hı. Bu bağlamda, ben mahsulümü şimdiden satıyorum ama ucuza satıyorum. Siz de ucuzu alma gayesiyle onu bana parayı peşin olarak veriyorsunuz. Bu, bu itibarla baktığımız zaman bu klasik bir selem evet. Yani dediğimiz gibi, ben size o kadarlık rakamlık fındığı sattım, karşılığında parasını Arama. aldım. Daha sonradan o ürünü ürettikten sonra, borcum olan o kadar fındığı veriyorum, onun karşılığında sizden bir şey almıyorum çünkü zaten almışım. Hmm. Öteki fındığımı da, siz zaten tacirsiniz, ben zaten size satıyorum. Yani fazladan üretmiş olduğum, dedim ki 2 tonu yapmıştık da 5 ton ürettim. E, bu sefer de 3 tonu da o günkü kur fiyatıyla neyse aramızdaki anlaşma onu da o fiyattan satıyorum. Yani 5 tonluk bir üretici olduğunu düşünsek, 2 tonunu bundan işte 6 ay önce ben sana vermiştim, onun fiyatını sabitlemiştik ve parasını da aldım. Ona dair benim size borcum artık 2 ton fındıktır. 5 ee, tonun içinden 2 tonu düş, 3 tonunda da bana şu andaki güncel fiyatıyla konuşacağımız rakamda anlaşarak ben sizden bu bedeli tahsil etmiş oluyorum. Evet. Yani dediğimiz gibi bunu tamamıyla bir borç mantığıyla düşünmek doğru olmaz. Her ne kadar ifade öyle olsa da hı hı. E, bu bir alışveriştir. Mahsul satışçı olarak bir alışveriştir ve selam diye tabir edilir. Ve selemin şartlarına bakılması gerekir. Nedir o? Her şeyden önce sizden almam gereken para peşin olmalıdır. Evet. Yani burada çekti, senetti bu tarz olursa bu ayrı bir problem olarak hmm. karşımıza çıkar. Evet. Ki zaten peşin paradan dolayı ben bu işleme girdiğim için burada pek çek, senet pek fazla dönmez. Orada peşin para alınır. Ve benim size teslim etmem gereken de işte müstemmuhfih deniyor ona fıkıh dilinde. Muayyen şu kadar e, miktarda şu kalitede bir fındık size teslim edeceğim. Ha, benim tarlam üretmedi, çıkmadı. Önemli değil. Ben size fındık borçuyum. Piyasadan onu temin edeceğim. O Tekrar kadar fındık size, size veya o kadar mahsul neyse bunu size vereceğim inşallah. Evet. Bir diğer sorumuz hocam. Ben 10 yıllık evli bir bayanım demiş izleyicimiz. Eşim nikah sırasında konuşulan mehri mi? Bu yıl verdi. Ben geçmiş yılların zekatını vermem gerekir mi? Başka bir mal varlığım da yok." demişler. Şimdiki alacak meselesidir bu. Alacak zekata tabi midir, değil midir? Kitaplarımızda bu konu irdelenirken tabii mehir konusunu ikiye ayırıyorlar. Mehrin muaccel olması, mehrin müeccel olması. Yani akit anında mehrin peşin olarak verilmesi, şart koşulması. Buna mehir muaccel derler. Böyle bir durumda kadın kocasının vereceği mehir miktarıyla zengin sayılır mı sayılmaz mı Hanefi fukasında tartışmalı bir meseledir bu. Yani imamlarımız arasında e, ki Ebu Anife'den bu noktada farklı rivayetler vardır. Zengin sayılıp sayılmayacağına dair. Ancak bu mehir müeccel ise yani vadeli ise ileride verileceği söyleniyorsa ki e, günümüzde zaten nikah akitlerinde bir kısmı peşinen zaten verilir. Bir kısmında müeccel denir. Koca ileriki günlerde bunu belki hanım ona hediye eder. Yani ibrada bulunur istemez. ve da onu işte sana şuraya getireyim der. Bu hakkından feragat et der. Bu şekilde aralarında genelde Hı -hı. Anlaşır, an, anlaşırlar. Ee, ama bu erkeğin hanımına vermesi gereken bir borçtur. Evet. Eğer müeccel olursa böyle bir durumda bu alacak... D'in e, sınıflandırılması vardır. İşte kavi olan alacak, orta derecede bir alacak, zayıf derecede olan bir alacak şeklinde. Ama bu alacağın, bu üç şekilde sınıflandırılması alacağın teminat, yani alabilmenin kuvvetli veya zayıf olmasına yönelik değildir. Hı -hı. Neye yöneliktir? E, bu, o alacağın oluşumuna yöneliktir. Yani o alacak eğer ticari bir malın karşılığında oluşan bir alacaksa, Veyahut da işte bu alacak e, borç verme mukabilinde oluşan bir alacaksa bu birinci merhalede ele alınır ve kavi alacaktır, kuvvetli alacaktır. Böyle bir alacak elbette zekata tabidir. Yani hmm. bir insan böyle bir alacağın zekatını vermesi gerekir. ve ki daha henüz tahsil etmese bile. E, peki vermezse kaç yıl sonra tahsil ederse geriye dönük. Hepsini ne yapacaktır? Zekatını verecektir. E, ama bu alacak eğer karşılığında mal olmayan bir alacaksa ki en zayıf olan kısımdan, ortasından bahsetmiyorum, WhatsApp'tan bahsetmiyorum. Bu ne gibi işte? Bir bayanın nikah sebebiyle kocasından alacaklı olduğu mehir alacağı gibi. Hı -hı. Bu bir ticari den kaynaklı bir alacak değildir. Bir borç vermeye mukabil alacak da değildir ve karşısında bir emtia da yoktur. Belki bir menfaat Hı -hı. söz konusudur. Böyle bir alacak ise zayıf alacak olarak kabul edildiğinden dolayı fıkıh dilinde bu alacak teslim alınmadıkça yani bayan bunu kocasından fiziksel olarak kabzetmedikçe zekata tabi değildir. Hatta hatta kabzettiği anda da zekatını vermeyecektir. Eğer bu bayan daha önceden zekat vermeyen bir bayansa, yani başka bir malı yok, o mehir alacağıyla zengin olacaksa, onu teslim aldıktan sonra üzerinden bir yıl geçmesi durumunda zekat verecektir. Hmm. Nerede kaldı ki geçmiş olan yılları evet. hiç konuşulmaz. Ha, bu bayan zaten zekat veren bir bayandı. Yani altını, gümüşü, parası vardı. Bu durumda kocasından almış olduğu o mehil mali i müstafattır. Yani yıl içinde e, temin edilmiş, yıl içinde elde edilmiş bir alacak olarak bakılır. O diğer mal varlığına katılır. Sene sonuna kadar eğer elinde durursa veya sene sonunda elinde olursa, bu belki bir gün kala almış da olabilir. O takdirde onun zekatını hesap edecek. Ama sene sonuna kadar onu harcasa başka bir yerlere yani zekatı düşürmeye gerekli kılan bir işlemlerde kullanacak olursa bir daha onun zekatını vermesine gerek, gerek kalmayacaktır. Kalmayacak. Evet. Yani alacağı bu şekilde düşünmemiz lazım. Evet hocam. Bir başka sorumuza da hocam. Bir kardeşimiz akıl hastası bu sebeple ona biz bakıyoruz. Babamız vefat etti babamızla kalan malı pay ederken bu kardeşimize de pay vermemiz gerekir mi? Versek dahi onu kullanamaz veya onun payını ona bakacak olan kişiye verebilir miyiz? Diğer varisler buna onay veriyorlar demiş. Evet bu sualler aslında bu soru özellikle gündemde olan çok fazlasıyla bizim Karadeniz bölgesinde de dillendirilen meselelerden bir tanesidir. Tabi miras ahkamına baktığımız zaman feraiz ilmi deniyor buna. Bir kimsenin müverrisine varis olabilmesi için akli melekelerinin yerinde olma şartı yoktur. Hmm. Öncelikle bunu bir tespit edelim. Hani bazı ibadetler vardır. O ibadeti yerine getirebilmek için akıl şartı vardır. Evet. Örneğin namaz, örneğin oruç. Ama bu mali bir hukuktur. Yani bir alacaktır, bir haktır. Ferahiz ilmi diye tabir ediyoruz. Ve bu mirasçı olabilmenin şartlarından bir tanesi aklı meleklerinin yerinde olma şartı diye bir şey yoktur. Yok. Dolayısıyla bir baba vefat ettiği zaman Geriye bırakmış olduğu mal ki terekedir, işte tekmin ve tecisat yapıldıktan sonra, borçlar ödendikten sonra, üçte birden vasiyetleri varsa geçerli kılındıktan sonra geriye kalan mal mirasçıları arasında, evlatları arasında taksim edilecek. Bu evlatları, bu mirasçılarının daha yeni dünyaya gelmiş olması, yani babasının vefatından önce tabii veyahut da yıllardan beri babasıyla beraber çalışıyor olması, ona belli bir hisse verilmemesi, hani büyük hmm. abi küçük abi meselesi var ya veya da işte e, akli melekelerini yitirmiş olması veya yitirmemiş olması, özürlü olması veya özürsüz olması hiç sonuca tesir etmez. Cinsiyetine göre erkek veya kız olması itibariyle mirastan payını alacaktır. Evet. Bu nasıl olsa kimse buna şey yapmaz. Yani bu kendi ihtiyacını göremez. Buna ben bakacağım. Bu zaten parayı da ne yapsın deyip de ben buna parayı vermeyeyim. Onu aramızda bölüşelim demek caiz değildir. O hmm. onun hakkıdır. E peki diyor ki, bakacak olan kimseye versek o parayı ne olur? Şimdi bu para bir kere onun parası. E varislerin onay verip vermemesi bu sonucu değiştirmeyecek hani varislerin hakkı olsa o zaman varisleri de rızasıyla versin diyelim böyle bir şeyden böyle bahsedemeyiz. Bir şey çünkü bu para veya bu mal bu hisse onun hissesi ama burada şöyle yapılır bu kişiye bakılacak elbette bu ihtiyaç sahibi kendisi bu ihtiyacını göremiyor bu ihtiyacını kendisine düşen mal varlığı ile bakılır hmm. yani ona düşen e, o kenarda kalsın ona abi olarak veya kardeş olarak ben kendi malımla bakayım Buna gerek yoktur. Onun mal varlığı o kişi harcanır. Yani onun giderleri neyse o giderleri oradan karşılanmak suretiyle ona harcanacaktır. Bunun yanı sıra işte yani giderleri de ona yetmeyip de bir de veyahut da giderlerini ona veriyoruz ama yine de bir abi onu üstlenmiş. Hmm. Diğer mirasçılar kendi paylarından o abiye vermek istiyorlarsa bunda da bir sıkıntı olmaz. Bu da güzel bir çalışma yani güzel bir hmm. hareket olur ama kendi hisselerinden bahsediyoruz. Evet. Yani o özürlü olan hissesinden kardeşin hissesindendir. Onun hissesi ona aittir. Hmm. O hayatta olduğu müddetçe onun bakımı oradan karşılanır. Öldüğü zaman geriye bir şey kaldıysa onun mirasçılarına paylaşacaktır. Hmm. Ki onun mirasçıları işte çocukları varsa çocukları yoksa kardeşlerine, yeğenlerine bu şekilde bildiğimiz işte feraiz usulü hmm. doğrultusunda taksim edilmesi gerekir. O yüzden yani üzerine basarak ifade etmek gerekir. Akli melekenin... Yani aklı e, sağlığının yerinde olmaklılığı diye bir şarttan bahsedilmez. Mirasçıysa alacak. mirasçıdır, alacaktır. Onun payı ona harcanabilir. Hı. Bu hatta sadece onun için değildir. Bu şurada da sual edilebiliyor. İşte çocuğumuza e, hediye takılıyor. Daha çocukluğu tane ermiş değil. O çocuğun parasını baba şahsı olarak kullanmasın. Tamam, güzel, doğru. Peki çocuğuna yapacağı masrafı oradan kullanabilir mi? Tabii ki kullanabilir. Hı -hı. Çünkü neticede çocuğun gideridir bu. Çocuğun şahsi bir malı varsa bu şahsi malından çocuğun şahsına ait olan giderlerini üstlenebilir. Ha, ben babayım, ben kendim üstlenmem gerekiyor. Evet olmasaydı kendin üstlenmen gerekiyor ve erdemlik göstererek ona dokunmayayım. Ben üstleneyim de diyebilirsin. Hı -hı. Ama yok çocuğun malına ben öncelik vereyim, onun parasını ona harcayayım diyecek olursam da burada da yok böyle yapamazsın denmez. Peki anne baba böyle bir şekilde kullanmışsa hocam. Çocuğun yani parasını. şahsına mı, çocuğuna mı? Şahsına, şahsına kullanıyorsa bu çocuğun malını kullanmış olacaklardır. Borç olarak Bülü mesela... Burcuğuna erdikten sonra çocuğu bunu beyan ederler. Yani çocuk hür, kendi iradesiyle, akli melekleri hmm. de yerinde olmak kaydıyla buluşağına erdikten sonra e bunu feragat eder, yani ne demek yani bunun e, mevzusu bile olmaz diyerek ana babasına bu konuda bir hak iddiasında bulunmaz. Veyahut da yok anne tamam annemsiniz, babamsınız ama o ki Şu bana bu altınları getirin, bana da lazımdır dediği zaman bu da ana babanın ona karşı bir borcudur. Yani o anda kullanmak çocuğun e, o parasını kullanmakta bir sıkıntı olur mu? Yani? yani normalde bu biraz örfî bir meseledir. i̇bn evet. Abidin Rahimullah bunu ele alırken e, diyor ki çocuğa takılan e, hediyeler genel itibariyle çocuğa verme gayesi değil aslında. Ebeveyne verir Hı -hı. taraflar. Ha, bu biliniyorsa zaten problem değil. Ama adam özellikle tahsis etmiş. Bu o çocuğundur demiş. Bunu daha fazla dedeler yapabiliyor, işte Aynen. büyük baba, babaanneler yapabiliyor. Bu gibi bir durum söz konusuysa o takdirde onun çocuğuna hassetmek lazım. Ama dediğimiz gibi çocuğun giderlerini oradan harcamakta da hiçbir sıkıntı olmaz. Yani eğer böyle bir şeyde bütçede bir sıkıntı söz konusu ise ebeveyn böyle yapabilir. Tamam çocuğum alır ama işte bu çocuğun günde ortalama şu kadar bir bez kirletiyor bunu. Ben buna sayacağım. İşte bunun maması şu kadar bedel. Bunu sayacağım. Veyahut eğitim masrafları var. Ona sayacağım şeklinde değerlendirilmesinde mahsur olmaz. Çünkü zaten çocuğun malı Çocuğun giderinde kullanılmış evet. olacak. Hocam bu e, aklı meykesi olmayan e, kardeşimizle alakalı. Mesela bir kardeş ona bakıyor ya. Evet. İşte Mirasan üşen da ona verildi. Hani bunun için kullan diye parası evet. verildi. Bu kardeş onun adına bu parayı çalıştırabilir mi? Ticaret yapabilir mi bununla alakalı? Şimdi o durum farklı. Yani şöyle bir farklılık var. Bir insanın bir malda tasarruf edebilmesi noktasında bu tasarrufu fukaha üçe ayırıyor. Hı hı. Bu tasarruf aslında malda demeyelim kişi namına bir tasarruf. Daha genel bir tabir kullanalım. Üç kısmı ayrılıyorlar. Diyorlar ki, bu tasarruf mahzen menfaat olan bir tasarruf olabilir. Ne gibi? Gelen bir hediyeyi kabul etmek gibi. Hmm. Aslında bu bir tasarruftur. Siz bana bir şey hediye ediyorsunuz, ben onu kabul ediyorum. Bu benim namıma yapılan bir tasarruftur ve mahzen menfaattir. Çünkü mülkiyete bir şey giriyor ama ona mukabil bir şey çıkmıyor. Hmm. Buna yetkisi vardır. Mahsa zarar olan bir tasarruf vardır. Nedir masa zarar olan tasarruf? Ee, kişinin yani çocuğun malından veyahut da bu çocuk olmasına gerek yok. Vasinin e, kimin vasiliğini üstlenmişse onun malını meccanen karşı tarafa vermesi. Bu da masa zarar olan bir tasarruftur ki buna yetkisi yoktur denir. Ancak kişinin kendi malında hür iradesiyle buna yetkisi olabilir. Bir de el mütereddit, beynel nefi vallarar derler. İşte bu ticarettir. Veya hmm. ee, Evlilik de bu kabilden bazıları evlendirmeyi zarar olarak adediyorlar. Çünkü mülkiyetten mehir çıkacaktır. Hı. Bayan için menfaat olarak mülkiyete bir şey girecektir. Veyahut hı. da mütereddittir. Bu şekilde değerlendiriliyor. Bu göreceli. Ona tam net bir şey söylemek en azından şu an bizim için doğru olmaz. Ama ticaret dediğimiz olay mütereddit olduğu aşikardır. Hı hı. Yani iyi de olabilir, kötü de kötü olabilir. De olabilir. Yani böyle bir mütereddit olan tasarrufa vasinin yetkisi var mı? Hmm. Ve hatta meseleyi biraz daha güncelleştirelim. İşte dernek yöneticilerin dernek parasından bunu yapması caiz olabilir mi? Vakıf e, idarecilerin vakıf parasını bu şekilde değerlendirmeleri caiz olabilir mi? Yani Hayır kurumlarının hayır paralarını bu şekilde değerlendirmeleri. E, yani biraz daha farklı bir evet. alana belki konuyu çektim hmm. ama aslında güncel bir konu. Evet irdelenmesi gereken Limesi bir meseledir. gereken konulardan da bir Çünkü evet. niyet halistir, niyet iyidir, niyet kötü değildir ama neticede bu ticaretin zarar etme ihtimali de vardır. Hı hı. Ve zarar olduğu zaman o zaman aslında problemler ortaya, ortaya çıkacak. Çıkıyor. Ve o zaman tartışmalar ortaya çıkacak. Bu zararı kim üstlenecek şeklinde. O yüzden başta sınırları koyacak olursak bu duruma zaten düşülmeyecektir Ve kitaplarımıza baktığımız zaman e, Hanefi fıkhında ee, vakıf gibi, işte dernek gibi yani vasayat söz konusunun olduğu yerde vasililik ile idare ve sevkiyatlı olan bir kimsenin bu tarzda mütereddit olan bir tasarrufta bulunması caiz değildir denir. Hmm. Ancak o mal sahibinin, parayı oraya verenin o hayrı oraya verenin onayıyla bu olabilir. Eğer bu zaten yetim bir çocuksa onun onay verme imkanı da yoktur. Ya bunu bazıları tabii e, katılım bankalarına yatırarak Oradan kar payı almak söz konusu olabilir mi, olamaz mı? Çünkü bu da neticede bir ticarettir, hı hı. bir ortaklılıktır. E, Mudarebe ortaklılığıdır, emek sermaye ortaklılığı. Ama orada tabii şöyle bir durum var. E, yasaların e, kişilere teklif ettiği bazı mükellefiyetlikler vardır. Yani bazı dernekler vardır ki işte resmi olması itibariyle şu kadar miktar parayı kasada bulundurmaları yasaktır. İlla bir bankada bulundurmaları gerekir. Hı. Veya paranın çalınma gibi bir riski söz konusudur. Yani bu durumlarda bu katılım hesabı noktasında AM'ye tavlik etmesi açısından müsamahalı hareket edilebilir. Ama bu bireyle alakalı, bu ticareti ben yapayım dediğin zaman, ee, o vakfın, o derneğin veyahut da işte o çocuğun, e, o akli melekeden yitirmiş olan e, kardeşimizin malından bu dediğimiz gibi sıkıntı söz konusu olacağından hmm. dolayı buna genel olarak fuka pek izin aynen vermemektedir. Aynen. Aynen. Aynen. Aynen. Anladım hocam. Evet. Bir sorumuza da programımızın nihayetine erdireceğiz hocam. Tınak hastalığından dolayı Doktor Oje gibi tınağıma sürmek üzere bir ilaç yazdı ve bu ve ihmal etmeden kullanmamı da söyledi bu ilacı. Bunun abdeste mani bir durumu var mıdır diye sormuşlar. Şüphesiz abdest uzuvlarında suyun abdest uzvuna temas edecek temas etmesine engel olacak herhangi bir şeyin bulunması abdeste engeldir. Hı hı. Veya boy abdesti için de aynı şey geçerlidir. Ama tabii bu bir keyfi uygulama olursa, kardeşimizin ifadesinde bir hastalık neticesiyle bunu kullanmasının gerekliliğinden bahsediliyor alternatifin olmaması söz konusudur. Böyle bir durum var ise bu zaten cebire dediğimiz İslam fıkhında geçen sargı diye tabir edilen yani veya tampon olarak bakıl ifade edilen suyun altına ulaşmasının zarar vermesi veya suyun altına ulaşması zarar vermiyordu oranın illaki kapalı olması gerekiyor. Oranın tedavi olabilmesi veyahut da işte daha fazla bir zarar görmemesi için. Bu, bu gibi durum söz konusu ise yani keyfi bir uygulama değil ise normal abdestini alır. O bölgenin üzerine eğer meshetmesi imkanı varsa onu yapar. Hatta o bile zarar veriyorsa onu bile terk edebilir ki bahsettiği o tırnaklara sürülen... Oje tarzında yani kalıp oluşturan bir şeydir bu ve bu keyfi bir uygulama değil hastalığı bertaraf etmeye yönelik evet. tedavi sürecidir. Eğer bunu işte geceleri yapma imkanı yani namaz kılmayacağı zamanda yapma durumu varsa bunu yapsın deriz. Ama yok daha fazla daha uzun bir zaman kalması gerekiyor ve bu tıbbi olarak da bu şekilde ifade ediliyorsa yapılacak hiçbir şey yoktur öyle yapar. Normal üzerine e, yıkamasını da üzerinden geçirir. Evet. Yani İslamiyet insanın e, teklif ettiği şeylerde vusumda olmayan bir şeyi teklif etmez. Hı. Yani tedavi olmayacaksın. illa onu kazıyacaksın. İlla ki o yaranı açacaksın. O yaraya suyu ulaştıracaksın. Böyle bir şey yoktur. Evet hocam. Bu soruyla da programımızı nihayetine erdirmiş olduk. Son olarak dua babında neler söylersiniz? Teala Hazretleri müşkilatımızı hallâsân eylesin tamam. Ümmetin Muhammed'in ki bahusus şu anda bizi dinleyen e, kardeşlerimizin de illa ki Kalplerinde bir takım istekleri, bir takım duyguları vardır ki bunların da meşru olmak kaydıyla hı hı. Rabbim onlara tez zamanda bunları ihsan eylesin. Amin. Ee, gıyaben yapılan dua makbuldür. Kâd-ı Şerif'te Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor ee, ki tanımadığımız kişilere yapılan dua ise tam anlamıyla bir gıyabi, bir duadır. O yüzden birbirimize bu şekilde inşallah dua edelim hatta bunu adet edinelim. Dualarımızın başına bunu ekleyelim. Yani Ümmet-i Muhammed'in dertlerine, hmm. dava, hastalarına şifa, işte borçlu olan kimselerin borçlarının ödemesi noktasında dua, bekar olanların evlenmesi, derdi olanların dertlerinin bertaraf olması şeklinde gıyabi olarak da bu dualarımızı normal dualarımıza da ilhak etmek suretiyle yaparsak inşallah bu ümmetin daha feraha gitmesine vesile olacaktır. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Çok Anlın, teşekkür ediyoruz. Kur'an'ımıza razı olsun. Anlın inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sona gelmiş bulunuyoruz. Sizlere sorularınızı bizlere ilmihaletleagul.tv.com teraziğinden gönderebilirsiniz. Yine acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınız varsa da onlara da İsmaila yine fıkıh kuruluna telefon numaraları arkadaşlarımız size zaten pantta yaz, yazıyorlar. Oradan gönderebilirsiniz. Yine sorularınızı bizler aynı şekilde imhalcom.tr adresinden inşallah yayınlamaya gayret göstereceğiz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşça kalın.